Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah bu selam parolasının altında bir ömür yaşamayı hepimize nasip eylesin. Selamın gerektirdiğini ortaya koymayı bize kolaylaştırsın. Çünkü selam çok büyük mesajlar taşır. İnşallah o mesajların gölgesinde bir hayatın sahibi oluruz. Esselam olan Allah'ın, Allah'ın bir ismi de Esselam'dır biliyorsunuz. Bizden istediklerini yerine getiririz. Eğer bunlar olursa zaten buluşmamız Darussalam. Darussalam'da da yani cennette de buluşuruz. Oranın hasretiyleyiz. İnşallah sizler de bizler de hasret olarak, hedef olarak onu önümüze koyarak yürüyoruz. Allah son nefesimize kadar da bizi bu hedeften ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim 13 derslik uzun bir Hazreti İbrahim yolculuğunu tamamlamış olduk. Bugün de inşallah onun büyük oğlu olan İsmail aleyhisselamla sözlerimizi derslerimizi devam ettireceğiz. Söz Hazreti İsmail'den açıldığında yine vurgular onun babası üzerinde de yoğunlaşacak. Ama bakalım Hazreti İsmail bize bugün neler neler söyleyecek. Ben bu hafta derse hazırlanırken böyle geriye döndüm zihnimi bir yokladım dedim ki e biz netice itibariyle o aileyi anlatırken çok sık zikrettik Hazreti İsmail'in adını. Neleri anlattık Hazreti İsmail'le alakalı o derslerde şöyle bir zihnimi yoklayınca bazı şeyleri not aldım onları sizinle bir paylaşmak istiyorum. En başta şu tevhid kahramanı bir babanın oğlu Hazreti İsmail biz Hazreti İbrahim'in tevhid noktasındaki o güzel duruşunu ve onun verdiği mesajları burada epey irdelemiştik hicretin nazlı gelini olan bir annenin evladı Hacer'in oğlu o Hacer anamız ki neler neler bize söyledi yine bize birçok şey söyleyecek Hazreti İsmail derslerinde de doğumu Allah tarafından müjdelenen bir çocuk o o müjdeyi geçmiş derslerde de Duyduk bugünkü derste de yine duyacağız. Kaderi hicret ile başlayan bir bebek o. Çünkü o hemen doğar doğmaz neler olduğunu hatırlayın. Hürmetine volkanik dağların ortasında su fışkıran bir çocuk o. Zemzem onun hürmetine o topraklarda Allah'ın bir hediyesi bir ikramı olarak varlık buldu. O hatıraları da o derslerde söylemiştik hatırlarsanız. Vadisinde ziraat olmayan bir toprağı bereketlendiren bir çocuk o. Vadisinde hiçbir şekilde bu manada ziraat yok ama onunla beraber orada başlayan bir hayat var. Ve o hayatın nerelere vardığını en azından biraz biliyoruz. Bu derslerde daha fazla öğrenmiş olacağız. Mekke'nin yeniden hayat bulmasına vesile olan bir çocuk o. Mekke diye bir şehir ondan önce... Belki Hazreti Nuh zamanına kadar varlığını devam ettiriyordu. Çünkü o tufan olunca orası yerle bir oldu ve ortadan kalktı unutuldu. Oraya geldiğinde kimse yoktu Hacer anamızla o. Oraya vardığında orası hiç kimsenin uğrak bir yeri değildi. Onlarla beraber hayat başladı. Onlarla beraber orada şehirleşme oldu. Onlarla beraber orada bambaşka bir yolculuk bir başlamış oldu ve nerelere vardığını göreceğiz zaten. Babasının rüyasını tasdiklemek için boynunu keskin bıçağın altına uzatan bir genç o. O kurban kıstası zaten başlı başına bir hadise. Babası Hazreti İbrahim'le beraber Kabe'nin temellerini yükselten bir delikanlı o. O hatıraları da hatırlıyorsunuz. Babasıyla beraber insanlığı hacca davet eden bir davetçi o. Babasıyla beraber soyundan bir peygamber gelmesi için dua eden bir dertli o. Babası dua ediyor o da o duada var. Şimdi örneklerini de göreceğiz zaten. Hazreti İbrahim'le beraber bir yakarışı var İsmail aleyhisselamında. En son geçen dersten bir hatırayı buraya not aldım o da şu. Babasının cenazesini kendi elleriyle toprağa tevdi eden bir evlat o. Belki satır aralarında başka meselelere de girdik. Hazreti İsmail'e başka vurgularda da bulunduk ama aklıma gelenler bunlar olduğu için ben bunları size bir hatırlatmış olayım. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti İsmail ile alakalı ben işte okumalar yaparken bazı notları alırken burada anlattıklarımı da anlattıktan sonra bu hafta derse hazırlanırken dedim ki ya biz birçok şeye değindik zaten. E tekrara da düşmeyeceğiz çünkü söylediklerimizi söylemiş olduk. Merak edenler o derslerden Hazreti İsmail ile alakalı kısımları zaten on dinleyecekler. E i̇leride de inşallah kitaba dönüştü mü bu çalışma o kısımlar okunacak. Peki ben İsmail Aleyhisselam'la alakalı ne anlatabilirim? Neleri söyleyebilirim? Herhalde bir ders ancak yapabilirim diye düşünüyordum ama bugün... Biraz daha yoğunlaşınca bu hafta daha doğrusu biraz daha yoğunlaşınca Hazreti İsmail'de öyle kolay kolay bitecek bir hayat yok. Ama korkutmayayım sizi fazla uzatmayacağım İsmail aleyhisselamla İshak aleyhisselamı elimden geldiğince özet olarak burayı geçmiş olacağım ki asıl önemli bir Bahis olan Hazreti Lut'un hayatına gelelim ve Lut aleyhisselamın üzerinden de bu çağın işte ayarları bozulmuş olan gündemine, ayarları bozulmuş olan insanlığına, ayarları bozulmuş olan ahlaki özelliklerine Hazreti Lut'un üzerinden çünkü çok önemli mesajlar almış olacağız. Ancak yoğunlaştıkça bazı şeylerin farklı bir biçimde ortaya çıkması Hazreti İsmail üzerinde de bu noktadaki Belli bir gayret yeniden aklıma benim bir şey düşürdü. O da şu bizim aziz kitabımız Kur'an'ımız öyle bir kitap ki benim güzel kardeşlerim. İnanın Allah'ın kelamı olma özelliğini ortaya koyabilecek yüzlerce mesajı ve mucizeyi sayabiliriz. Neden kelamullah'tır o neden o kitap hiçbir kitaba benzemez hiçbir kitapla Mukayese edilemez. Hiçbir kitapla asla karşılaştırılamaz. Hiçbir kitapla bu noktada onunla aynı kefeye konmaz. Aziz kitabımız çünkü Kur'an bambaşka bir şey birçok şey söyledir. E şimdi biz Hazreti İsmail'i işlerken zihnimize düşen bu noktadaki bazı şeyleri de sizinle bir paylaşmamız lazım. Niye bu kitap böyle bir kitap? Neden bu kitabın böyle bir ayrıcalığı var? Bu vesileyle bir hatırlatayım sizlere. Şimdi benim güzel kardeşlerim iki husus var bu konuda bunlardan birincisi şu Kur'an öyle bir kitap ki hangi konuyu onun üzerinde araştırırsanız araştırın doğrudan ya da dolaylı bir biçimde o konuyla alakalı ciddi bilgiler elde edebilirsiniz. Mesela yıllar sonra işte bakın 14 asır sonra geldik biz ben merak ediyorum ve şöyle bir konuyu araştırıyorum Kur'an'da Kur'an'da uzay. Kur'an'da uzayla alakalı ayetler tespit edebilir miyim? Uzaya ait bilgileri alabilir miyim? Vallahi alabilirsiniz. İsterseniz merak edin ve bu konuyu biraz araştırın. Neler göreceksiniz? Bilmiyorum şu anda beni dinleyenlerin içerisinde var mı? Biz geçmiş senelerde cenah tıp ribatı diye burada bir eğitim programı düzenlemiştik. O tıp ribatında işte tıpta okuyan öğrenci kardeşlerimizle bazı çalışmalar yaptık. Onlardan bir tanesi de Kur'an'daki tıp ayetleriydi. Onlarca ayet üzerinden Kur'an'ın tıp bilgisi üzerinden konuştuk. Yani hangi meseleyi konuşursanız mesela Kur'an'da matematik desek, Kur'an'da bitkiler desek, Kur'an'da hayvanlar desek, Kur'an'da sebzeler desek, Kur'an'da meyveler desek, Kur'an'da biyoloji desek, Kur'an'da fizik desek. Aklınıza ne gelirse gelsin Kur'an böyle bir kitap. Allah'ın kelamı evrensel mesajların manzumesi ve siz hangi meseleyi araştırmak istiyorsanız hangi meseleyi o kitabın içerisinde bulmak istiyorsanız girdiniz mi o kitabın içerisine böyle sahih ve selim bir niyetle girdiniz mi o kitabın içerisine kitap açıyor size mesajlarını ya doğrudan ayetlerle ya dolaylı ayetlerle bir sürü mesajı veriyor bu onun Allah kelamı olduğuna dair güzel özelliklerden bir tanesidir. Bir diğeri daha var o da şu. Hatırlayın ben çok kullandım bu derslerde bu örneği daha da çok kullanacağız. Bir mercek getirmiştim Hazreti Adem derslerinde. merceği neyi arıyorsanız onu bulma adına Kur'an'ın üzerine koyduğunuzda Normalde okuyup geçtiniz işte diyelim ki bir ayeti okudunuz hiç dikkatinizi çekmedi ama o gün bir şey arıyorsunuz diyelim ki biz Hazreti İsmail'i arıyoruz şimdi İsmail aleyhisselamla alakalı bilgileri bulmak için merceği Kur'an'ın üzerinden üzerinde gezdiriyoruz. Şimdi o merceğe takılıyor İsmail aleyhisselamla alakalı bilgiler şöyle sinyal veriyor size topluyorsunuz o bilgileri diyorsunuz ki ya bu Kur'an hep Hazreti İsmail'den bahsediyor sanki. Hangi konuyu araştırırsanız böyle, mesela ben bir ara Kur'an'da aile diye işte geçmiş yıllarda aile derslerinde de bunu söyledim size. San ne dersiniz ki Kur'an hep aileden bahsediyor? Tarihi arasanız dersiniz ki Kur'an tarihten bahsediyor. Hazreti İsa'ğı arasanız diyorsunuz ki Hazreti İsa'kla alakalı bir sürü şey söylüyor. Kur'an böyle bir kitap. Öyle bir kitap ki bir ayet, bir ayet bazen yüz meseleye delil olabiliyor. Bir ayet bazen onlarca fıkhı meselenin dayanağı oluyor. Bir ayet bazen onlarca tarihi bilgiyi anlayabileceğiniz bir dayanak oluyor. İşte o zaman diyor öyle kenara çekiliyorsunuz. Eğer rahlenin önündeyseniz rahlede başka yerdeyseniz başka yerde her neredeyse. Allah'ın kelamı olan o kitabın Allah tarafından gönderilmesi için bir de onun için elhamdülillah diyorsunuz hadi siz de biz de bir gür sedayla bu elhamdülillahi diyelim Allah'ım sana binlerce kez hamd olsun ki bize Kur'an gibi bir nimeti gönderdin. Binler elhamdülillah bu nimete çünkü bu nimet bizi ayakta tutuyor bu nimet bizi hayatta tutuyor bu nimet bize insan olmayı öğretiyor bu nimet bize mümin olmayı öğretiyor mümin kalmayı öğretiyor. Mümin ölmeyi öğretiyor. Allah bizi bu kitaptan, bu büyük nimetten hayatımızın sonuna kadar ayırmasın inşallah. Bir duam da şöyle olsun. Vallahi binlercesi var şu anda Kur'an'ın böyle bir nimet olduğundan habersiz yaşıyor. Duamız o olsun ki Allah gafillere de bu kapıları açsın. Bizi vesile olarak kullansın da kitabımızla insanlığı buluşturabilelim. Kur'an'la insanlığı buluşturabilelim. Onu bir yapsak. Gerisi zaten arkasından gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu mukaddimenin arkasından gelin Hazreti İsmail'e bir başlayalım. Hazreti İsmail'i Kur'an'dan tespit etmeye başladığımızda önümüze şöyle bir tablo çıkıyor. Bir, Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde adı geçen bir peygamberdir Hazreti İsmail. Bu 12 yerin, Nereler olduğunu da size bir vereyim. Bu ayetleri göreceğiz. Bugünkü derste de bir çoğunu göreceğiz ama bir verelim. Bakın beş tanesi Bakara suresinde. Bakara 125, 127, 133, 136, 140. Beş tane Bakara suresinden ayet. Ali İmran suresi 84. ayet. Nisa suresi 163. ayet. Enam suresi 86. İbrahim suresi 39. Meryem suresi 54. Enbiya süresi 85, Saat süresi 48. Tertipteki sıraya göre verdim şimdi ayetleri. Dikkat ettiyseniz bu 12 kullanımın beşisi, beşi Mekki, yedi tanesi ise medenidir. Nüzül'e göre sıralasak, nüzül sıralamasına göre şöyle güzel bir bilgi çıkacak karşımıza. İsmail aleyhisselam nübüvvetin üçüncü yılında, Kur'an'ın gündeminde dolayısıyla Müslümanların gündemine giriyor. 3. yıl Saat suresi nazil olduğunda Saat suresindeki o ayetle İsmail Aleyhisselam'ın adı anılıyor. Mekke bu ada yabancı değil. Hem İsmail Aleyhisselam'ı hem Mekke İbrahim Aleyhisselam'ı çok iyi biliyorlar. İsmail aleyhisselamla alakalı zihinlerinde bilgiler de var. Onunla alakalı gelecekler çok önemli bir bilgiyi burada göreceğiz zaten. İsmail aleyhisselamı resmeden bazı şeyler de Kabe'nin içine koymuşlar mesela. Yabancı değiller buna. Ama onların yanlışlarını düzeltiyor Kur'an. Onların zihinlerinde İsmail aleyhisselam içinde babası İbrahim aleyhisselam içinde ne varsa bu noktada kırık dökük ya da yanlış ya da farklı bir biçimde tahrif olmuş o bilgiler bunların hepsini aziz kurulmuşlar. Kur'an düzeltiyor. Onun için üçüncü yıl İsmail aleyhisselam Kur'an'ın gündemidir. Dediğim gibi dolayısıyla sahabenin, Müslümanların ve ilk muhatapların onların içerisinde müşrikler de var. Onların da gündemidir. Arkasından Meryem suresinde, arkasından Enbiya suresinde, onun arkasından da diğerleri. Dolayısıyla biz Kur'an'da Hazreti İsmail dediğimizde bir kere bu bilgiyi hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de doğum müjdesi verilen peygamberlerden biridir Hazreti İsmail. Mesela birçok peygamber için bu bilgiyi okumayız biz. ve sellem Efendimizle alakalı zaten bu manada bilgiler yoktur. Biz peygamberimizin farklı özelliklerini Kur'an'dan okuruz. Ama biz Hazreti İsa'nın doğumunu okuruz. Hazreti Yahya'nın okuruz. Hazreti İsa'nın okuruz. Onlarla beraber Hazreti İsmail'le alakalı bilgileri de okuruz. Bir müjde ile geldiğini de biliriz. O ayetleri geçmiş derslerde de biliyorsunuz kullandık. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de doğumu, bebekliği, gençliği ve olgunluğu anlatılan peygamberlerden biridir. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'de hicreti, kurban edilme hadisesi, Kabe'nin ihya edilme olayı kıssa şeklinde anlatılan bir peygamberdir. Bu ayetleri gördük biliyorsunuz. Beşincisi Kur'an-ı Kerim'de vahiy aldığı açıkça belirtilen bir peygamberdir şimdi bu maddeyi duyunca bazı kardeşlerimiz e tabi şöyle doğal bir tepki verebilirler vahiy almayan peygamber mi olur diye e vahiy alıyor peygamberler ama Kur'an hepsini anlatmıyor bize bir miktarının vahiy alışına ait vurgularda bulunuyor dolayısıyla bütün peygamberler vahiy alırlar zaten o vahiy ile peygamber olurlar ama Kur'an bunların bazılarını anlatır bazılarını anlatmaz Hazreti İsmail vahiy aldığı Kur'an'da da anlatılan peygamberlerden bir tanesidir Ayrıca bu noktada onun böyle bir özelliğinin nazara verilmesi de bizim için de önemli bir bilgidir. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail hususiyetleri yani şahsiyeti özellikleri ve ayrıcalıkları çok önemli bilgilerle anlatılmış bir peygamberdir. Bu altıncı maddeyi açacağız şimdi yani nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim hususiyetlerini özelliklerini sıfatlarını ayrıcalıklarını Hz. İsmail'in nasıl anlatıyor diye açmaya çalıştığınızda ya da Kur'an'ın bu bilgilerini tespit etmeye çalıştığınızda karşınıza 15 tane madde çıkıyor bakın İsmail aleyhisselam Normalde inanın ki yoğunlaşmadan bu meseleyi değerlendirseniz ya bu kadar yoktur dersiniz kitapta. Kur'an bu kadar anlatmazdır çıkabilirsiniz işin içinden. Ama eğer yoğunlaşırsanız yani dediğim gibi o mercek örneği güzel bir örnek. Merceğinizi İsmail Aleyhisselam'ı bulmak için Kur'an'ın üzerinde gezdirdiğinizde onun özelliklerini ayrıcalıklarını hususiyetlerini genel bir ifade kullanırsak Kur'an 15 maddede önümüze veriyor. Yine onu da ben tertip sırasına göre vereceğim. En son onun halim oluşuna söz gelecek. Zaten asıl konumuz da o. Bakalım oraya varıncaya kadar daha neler neler öğrenmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail'in hususiyetleri diyoruz. Birinci madde olarak önümüze şu bilgi çıkıyor. Kabe'yi temizleme görevinin babası ile beraber ona da verilmesi. Bakara suresi. 125. ayet başka yerlerde de var mesela hac süresinde de var bu bilgi ama özellikle Bakara süresinin 125. ayet hepsinde birer ayet kullandığımız için burada da bir ayet kullanacağız. Ayeti hatırlayalım mı? Biz beyti Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin orada namaz kılın. Makamı İbrahim'in ne olduğunu o derslerde biraz olsun değinmiştik ona. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, yani itikaf edenler, ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. O temiz tutun emri sadece manevi bir temizlik değil. Onu Kur'an başka yerlerde söylüyor. Manen temizlik ayrı bir şey ama burada özellikle maddi bir temizlikten bahsediliyor. İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam Kabe'yi yaptıktan sonra Allah onlara böyle bir emir veriyor. İbrahim aleyhisselam bir şeyler yapıyor çıkıyor gidiyor zaten onun asıl yurdu biliyorsunuz Filistin, El Halil şehri peygamberliğinin de büyük bir kısmını orada geçirecek. Oradaki o görev kime kalıyor? Hazreti İsmail'e kalıyor ve İsmail aleyhisselam Allah'ın kendisinden istediği bu emri yerine getirme noktasında Elinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın buradaki madde bizimle de alakadar çok önemli bir mesajı ihtiva ettiği için birkaç cümle de olsa bununla alakalı size bir şeyler söylemek istiyorum. Temizlik dediğimiz şey bu dinde imanın yarısı olarak görünüyor. Çok önemli bir şey. Bakmayın bugün Müslümanlar bu konuda istenilen seviyede değiller şehirleri istenilen seviyede değil iş yerleri istenilen seviyede değil bazı sıkıntılar yaşadığımız hepinizin malumu bu konuda. Yine biz böyle bir İslam coğrafyalarının haritasını önümüze alsak başkalarından çok çok iyiyiz. Mesela diyelim ki Arap kardeşlerimizden çok daha iyiyiz bunu da söylemek gerekir. O temizliğin en önemli yerlerinden bir tanesi de ibadet mahallerinin temizlenmesi. Camilerin, mescitlerin temizlenmesi. Çünkü burada Kabe için istenen bu özellik aslında yeryüzünde Kabe'nin şubeleri olan bütün mescitlerden, camilerden de istenir. Peki benim güzel kardeşlerim siz de bana katılır mısınız bu konuda bilmem. Bazen bazı camilerde vallahi üzülüyoruz ya. Hele abdest yerleri aman Allah'ım. Hele abdest yerleri şimdi biz dediğim gibi yine iyiyiz başka yerlerde o manzaraları hatırlatıp da moralinizi bozmak istemem ama diyelim ki hac ve umre için eğer gitmişseniz o mübarek topraklara Kabe'nin etrafı ve Mescid-i Nebevi iyidir ama yolda bir yere gitseniz diyelim ki Medine Mekke arasında çok da canınızı sevindirecek gözünüzü sevindirecek manzaralarla karşılaşmıyorsunuz. E burada kendi memleketimizde de ben biraz böyle o tarz şeylere dikkat eden birisiyim kardeşler de bilirler. Diyelim ki mahfilde namaz kılsanız mihrabın üstünde bir karış toz, minberin üstünde başka başka şeyler, vaaz kürsüsünde şunlar bunlar. E bazı imam kardeşler de camilerin temizliğini angarya işi olarak görüyorlar. Ya cami temizliği İbrahim'in mesleği. Bir insan ibadethaneyi temiz tutması İsmail'in çizgisini devam ettirmesidir. Bu iş boş bir iş değil ki. Biz temizliği dünyaya gösterecek olan insanlarız. Eğer bu medeniyetin çocuklarıysak ve bu medeniyetin sembolü olan camilerimiz pırıl pırıl olmalı. Pırıl pırıl böyle içeri girdiğinizde inanılmaz derecede oradan Farklı bir maneviyat, farklı bir temizlik, farklı bir güzellik esmeli. Kadınların namaz kıldıkları mahaller ne yazık ki içler acısı. Abdesthaneleri zaten söylemeye gerek yok. E bu vesileyle hiç değilse eğer İsmail aleyhisselamdan bu noktada bazı mesajlar ve dersler alacaksak alacağımız derslerden bir tanesi de bu olsun. Çünkü burada bu işin İbrahim'i bir meslek olduğunu, İsmail'i bir meslek olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den Hazreti İsmail'in hususiyetlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bakın ikincisi kendisinin babasıyla beraber dualar ettiğinin vurgulanması. Bakara 128. Geçen ders duaları gördük. O duaların birçoğunun içinde İsmail aleyhisselam da var. Mesela Bakara 128'de ey Rabbimiz ikimizi baba oğul beraber dua ediyor. Sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir ortaya çıkar bize ibadet yollarımızı göster yani bize menasiki öğret tevbelerimizi kabul buyur çünkü tevbeleri daima kabul eden merhametli olan ancak sensin. Üçüncüsü kendisi bir peygamber olan babasından vasiyet aldığı vurgusu. Bakara 132 bakın çok önemli bir bilgiyi yine buradan okuyoruz. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. İbrahim'in oğulları kim? İsmail ve İshak. Yakup da vasiyet etti. Ne dedi Yakup Aleyhisselam? Oğullarım Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dediler. Bakara 132'deki şu ifadenin. Üzerinde biraz durmamız gerekecek benim güzel kardeşlerim. Fela Temutun ne illa ve entum muslimun. Bu akibet vurgusudur. Ne olursa olsun Müslüman olarak ölün. Peygamber kendi çocuklarına bunu söylüyor. Ne olur başka şeyler mi olur? E olur tabi. Bu akıbet meselesinde kimin garantisi var? Müslüman başlarsın ama Allah korusun Müslüman bitiremezsin. İman ederek başlayarsın ama iman ederek bitiremezsin. Hele bu ahir zamanda hele bu imanı elde tutmanın gerçekten koz bir ateş tutma gibi olduğu bir zamanda istikrarla istikamet çizgisini koruyarak imanı muhafaza edebilmek ne kadar kolay bir şey. Yani bunu... Gerçekten kendinize ızdırap ettiğiniz zaman görebiliyorsunuz zor bir şey bu ve bu zorluğa dikkat çekiyor ve vasiyet edilirken de iki şey vasiyet ediliyor buyurun dikkat edin bakın peygamber çocuklarına iki şey vasiyet ediyor din olarak İslam'dan razı olun ve Müslüman olarak ölün. Belki bir babanın oğullarına vasiyet ederken işte şu tarla şöyle olacak şu ev böyle olacak şu işte köydeki iş böyle olacak bunları der. Yani insani anlamda tabii ki onları da söylemesinde bir bahis yok. Ama bir vasiyette bu iki şey yoksa o vasiyet bir Müslümanın yazacağı vasiyet değil. İki şey olacak onlardan biri dediğim gibi İslam'dan razı olmak bir diğeri de Müslüman olarak ölmek. Müslüman kalarak bu işi tamamlayabilmek. Dördüncüsü bir başta buna vurguda bulunduk dikkat ettiyseniz kendisine vahiy indirilmesi ve peygamber olarak seçilmesi. Bakara 136. Başka ayetler de var mesela Ali İmran 84'te Nisa 163'te de buna ait bilgiler var. Allah'a bize indirilene o Kur'an işte İbrahim'e, İsmail'e, İsa, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve tüm peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece ona teslim olanlardanız değiliz. Ümmeti Muhammed'den olmanın ayrıcalıklarından en güzellerinden birisi de budur. Bakın bugün kendilerini Yahudi diye isimlendirilenler İsmail aleyhisselama bizim İshak aleyhisselama duyduğumuz duyguların aynısını duymazlar. Bir rekabet vardır hep böyle Allah'ın peygamberleri arasında haşa böyle bir rekabet olur mu? Ama ümmeti Muhammed'den olmanın en güzel ayrıcalığı. Allah'ın gönderdiği bütün elçilere ve o elçilere gönderilen bütün kitaplara, vahiylere iman etmek ve hiçbirini birbirinden ayırmadan meseleyi değerlendirmek. Birbirleriyle kıyas etmeden, birbirleriyle mücadeleye tutuşturmadan, birbirleriyle bu noktada sanki bir çatışma varmış gibi ortalığa başka şeyler vermeden. Diyelim ki bugün dünyanın başka bir yerinde Hz. İsa aleyhisselam hakkında bir şey olsa biz aynen kendi peygamberimize yapabileceğimiz, Yapılmış gibi ona da tepki gösteririz çünkü o da bizim peygamberimizdir o da İslam'ın peygamberidir onu savunmak da bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savunmak gibidir ayrım koymayız arada bu da bizim ümmeti Muhammed olarak bir ayrıcalığımızdır işte beşincisi kendisinin Yahudi ve Hristiyan değil Müslüman olduğu hakikati Bakara 140. Ayetleri görüyorsunuz hepsini ben okursam yine zaman yetmeyecek. Altıncısı kendisinin diğer peygamberler gibi salih kullardan olduğu hakikati. En'am 85 bakın Enbiya 86'da da aynı vurgu var. Yedincisi ikisinin ayetini beraber okururuz şimdi. Kendisinin diğer peygamberler gibi alemlere üstün kılındığı gerçeği bu da En'am 86. Enam 84'ten 87'ye olan ayetleri okuyoruz şimdi ona İbrahim'e İshak'ı Yakub'u bağışladık. Her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz böyle peygamber isimlerinin. Ardı ardına sıralandığı ayetlere ben bayılıyorum. Bilmiyorum sizde aynı şey oluyor mu? Bu En'am suresinde de o özellik var. Zekerya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı ki hepsi iyilerdendir. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u ki hepsini alemlere üstün kıldık doğru yola eriştirdik. Konumuz olan Hazreti İsmail var mı burada? Var. Alemlere üstün kılınmış mı? kılınmış. Bu bilgiyi de okuyor muyuz? Kur'an'dan okuyoruz. Sekizincisi kendisinin sürekli gündemde tutulması gerektiğinin öğütlenmesi. Meryem Suresi'nin 54. ayet. Şöyle bir kalıbı çok okuduk biz Kur'an'dan. Ve kur fi kit fil İsmail. Kitapta İsmail'i de an. Bu kalıp Meryem Suresi'nde Arka arkaya geldi biliyorsunuz mesela 41. ayette kitapta İbrahim'i an zira o sadık doğru sözlü bir nebiydi. O ayetlere yani Hz. Musa'yı işlemediğimiz için bu ayeti kullanmadık ama orada yine karşımıza gelecek 51. ayet Meryem suresinde kitapta Musa'yı da an gerçekten o ihlas sahibi olan hem Resul hem de nebiydi. 54. ayet İsmail Aleyhisselam'la alakalı, 56. ayet İdris Aleyhisselam'la alakalıydı. Onu gördük zaten. Kitapta İdrisi de an. Hakikaten o sadık, doğru sözlü bir nebi idi. Peki ne anlama geliyordu benim güzel kardeşlerim? Aklınıza tuttunuz mu bilmiyorum. Veskur fil kitap derken, kitapta an derken Kur'an bizden ne istiyor? Bir şey istiyor. Bizden istediği şu. Sakın unutma. Hatırla. Gündem et. Sürekli onları hatırlat onlardan mesajlar alacağını hatırından çıkarma ve bunları insanlığa duyur aslında şu anda yaptığımız tam bu ayetin bizden istediğidir İsmail aleyhisselamı gündem ediyoruz Allah hatırlayın dedi unutmayın dedi. Ondan mesajlar alın ve hatırlatın. İnsanları da bu gündemle siz meşgul edin. İnsanlar boş, anlamsız gündemlerle uğraşmasınlar. Gündemimiz Hazreti İsmail değil. İsmail Aleyhisselam'ın mesajlarını insanlıkla paylaşın. Çünkü bizden istenen o. Biz de şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Onun için bu Kur'an'ın bizden istediği bizim de en önemli meselemiz olmalı. Niye biz ucuz biz birilerinin bize dayattığı gündemle meşgul olalım Allah aşkına? Bizim gündemimizi Kur'an belirlemeli. Ve Kur'an diyor ki işte bu peygamberleri gündemde tut onları asla hatırından çıkarma İnşallah biz bizde bizden istenen bu hakikati yerine getirmeye çalışacağız. Dokuzuncusu kendisinin özü ve sözüyle sadık bir peygamber olduğu vurgusu. Meryem suresi 54. ayet İnnehu kâne sâdiqel vâdi şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Neler geliyor aklınıza bilmiyorum ama babası ne dedi ona? Dedi ki ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dedi İsmail aleyhisselam? Bir hamasetvari cümleler var mı? Ben şöyleyim ben böyleyim haşa. Bir peygamber zaten böyle bir şey söylemez. Ama inanılmaz derecede bize bir ders veriyor orada. Emrolunduğun şeyi yerine getir babacığım dedi. Muhakkak ki beni sabredenlerden bulacaksın inşallah dedi. Orada dediği bu. E dedi ortaya koydu bunu sonra bıçak boynuna dayandığında ben yapamam edemem böyle bir şey mi dedi yoksa istikrarla bunun arkasında mı durdu hepinizde biliyorsunuz meseleyi arkasında durdu çünkü verdiği sözü tutan birisidir asla sözünden caymayan bir peygamberdir o binlerce selam ona ve babasına olsun onuncusu kendisinin hem Resul hem Nebi olduğu hakikati, Meryem Suresinin 54. ayeti. Vakıen Rasulen Nebiye, o hem resul hem nebi birisi idi. Şimdi burada bir tartışma açmak istemiyorum. Fazla şeye de girmeyeceğim ama gelecek bu tartışma mecburen içine gireceğimiz bir tartışmadır. Nebi nedir, Resul nedir? İşte her Nebi hem Resul hem Nebidir, her Resul Nebi midir? Nebiler kitap alanlar, Resuller almayanlar mıdır? İşte böyle bir ayrım var biliyorsunuz bu noktada yapılan tartışmalar de göreceğiz bunları Allah ömür verir inşallah dersler gider o noktaya gelir biliyorsunuz biz aleyhissalatü vesselam efendimizin nübüvvet öncesi hayatını sireti Mustafa başlığında burada işleyeceğiz. E peygamberliğini ve Mekke dönemini yani o 13 yıllık sürecinin başlığı Siret-i Resul. Niye Mekke dönemi Siret-i Resul orada bu mesele gelecek karşımıza. Sonra Medine'ye başlarsak Allah inşallah ulaştırır bizi o günlere. O günde Siret-i Nebi diyeceğiz. Orada da Nebi oluşunun üzerinden bazı şeyleri görmüş olacağız. Onun için o tartışma oraya kalsın ama burada bir şey söyleyeyim size. Resul kavramı elçiliğin öne çıktığı bir kavram. Nebi kavramı mesajın öne çıktığı bir kavramdır. Bu kadar söyleyelim. Geri tartışmalar o güne havale edilmiş olsun. 11.'si kendisinin ehline yani halkına hem ailesine hem muhataplarına salatı ve zekatı emreden bir peygamber olduğu vurgusu. Meryem Suresi 55. ayet. Ve kane ya'muru ehluhu bis salati ve zekati. Ben burada salatı salat olarak bıraktım namaz demedim sebebi de şu o ehline halkına sadece namazı değil salat biliyorsunuz Kur'an'da farklı anlamlara da gelen bir kavramdır. İbadeti dersek eğer o ibadetin içerisinde de ibadetin sert ağacı olan namazı da anmış oluruz ama ehline hem ibadetleri neyse onlar hepsi hem duayı hem de namazı ve zekatı emretti Hazreti İsmail. On ikincisi kendisinin Rabbinden hoşnutluk kazandığının haberi verilen bir peygamber olduğu vurgusu. Meryem suresi 55. ayet. İnanılmaz bir şey bu benim güzel kardeşlerim. Bazı kardeşlerim beni biraz tenkit et, ediyorlar bu inanılmaz kelimesini çok kullandığım için. E, Koyuyor yani ne yapalım ama gerçekten iyi öyle inanılacak bir şey ise söyle yani inanılacak bir şey olmadığına dair bir vurgu değil bu Bu Oradaki mesajın çok önemli bir mesaj olduğuna dair bir işaret aslında. Rabbinden hoşnutluk kazandığının haberi verilen bir peygamber olduğu vurgusu. O kadar heyecanlandırır ki bu bizi eğer biliyorsak ne demek olduğunu. Şu kadarını söyleyeyim ki anlayalım iyice. Halil olarak edinmesi İbrahim Aleyhisselam'ın çok ayrıcalıklı bir ifadeydi değil mi? Hz. İbrahim Bey Allah halil dost edinmişti. O Halil ifadesini kullanırken de burada onu söyledim. Yani anlatabilmek çok kolay bir şey değil dedim. Gerçekten de öyle. Burada da Hazreti İsmail için istisnai bir ifade kullanıyor Kur'an. Ve kâne inde rabbihi mardiya. Rabbi katında hoşnutluk kazanmış bir kimse idi. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah basmış mührü basmış. Ben ondan razıyım, memnunum, hoşnutum demiş. Bu acayip bir şey. Ben bir hayat yaşıyorum. Siz bir hayat yaşıyorsunuz. Namaz kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Elimizden geldiğince işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyoruz ne kadarına rüya karıştırıyoruz. Ne kadarını ihlasla yapıyoruz. Ne kadarı yüzde yüz Allah için ne kadarında başka şeyler var. Kalpler Allah'ın elinde. Bazen insan bu noktada kendini bile kandırabilir Allah muhafaza. İstidraç denilen bir şey var biliyorsunuz. İnsan hep böyle iyi şeyler elde edince... O iyi şeylerine bakarak Aa ben iyi adamım falan diye başka rollere de girebilir. Olayı bilmiyoruz biz. O ancak hesap defterleri açıldığında belli olacak. Açıldığında Rabbimizin huzurunda o hesap defterleri Rabbimiz birer birer hepsini bu hesabın konusu edecek. Ondan sonra diyecek ki ben kulum ya senden razıyım ya da Allah muhafaza Allah onu bize yaşatmasın ya da razı değilim diyecek. Şimdi hesap defterleri açılmadan İsmail aleyhisselam için Allah diyor ki ben senden razıyım ben senden hoşnutum diyor. Ya ben heyecanlanmayayım da kim heyecanlansın Allah aşkına. Nasıl bir şey bu ya? İnsanın gerçekten tüyleri diken diken olur. Ya yani insan biraz düşündüğü zaman inanılmaz bir şey söylüyor burada Rabbimiz işte. Gerçekten insanı aciz bırakacak bir cümleyle karşı karşıya ve bir hasret var içimizde bir özlem var ben de acaba o müjdeyi alabilir miyim diye onu Hazreti İsmail'in üzerinden gördüğünüz zaman heyecanınızda aşkınızda farklı bir boyuta varmış oluyor. 13.sü Kendisinin sabır ile öne çıkan peygamberlerden biri olduğu hakikati. Enbiya 85. Burada üç tane isim sayılıyor. Ve yine İsmail, İdris ve Zilkifil. Onları da an ki bunların hepsi sabredenlerdendi diyor bu ayette. 14.sü kendisinin Allah'ın rahmetine kabul edilen bir peygamber peygamberlerden biri olduğu vurgusu Enbiya 86 ve ethalnahum fi rahmetina innahum mines salihin onları rahmetimize kabul ettik rahmetimizin içine aldık şüphesiz onlar salihlerden olan kimselerdi bu da Enbiya 86'ncısı sonuncusu da şu kendisinin halim bir peygamber olduğu vurgusu Safat suresi 101. ayet şimdi 40 dakika geçti konuya yeni geldik bismillahirrahmanirrahim bir halim peygamber şimdi bu konuyla birlikte başlamış oluyor ama ben fazla yormayacağım şimdi sizi. Benim güzel kardeşlerim hatırlıyor musunuz bilmiyorum 3 ders önce Hazreti İsmail'in halim oluşuna dikkat çekmiştik çünkü konu oraya geldiğinde. Hazreti İsmail'in müjdelenmesi anlatıldı Saffat suresindeki işte bu ayette. Ne dedi Rabbimiz orada? Febeşşirehu bi gulamin halim. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Saffat 101. İshak Aleyhisselam müjdelendiği zaman ne dedi Kur'an? Febeşşirehu bi gulamin alim. Ona alim bir bilgin. Alim ve bilgin işte alimi nasıl anlayacaksak ama biz alim diye söyleyelim. Alim bir çocuk Oğul müjdelediler. Melekler ona böyle bir müjdeyi getirdiler. Zariyat 28. Hicr suresinde de İshak aleyhisselam yine aynı müjdeyi bize aktaracak orada da. İnne nübeşşiruke bigulamin alim. Biz sana alim bir çocuk müjdeliyoruz dediler. Şimdi İsmail aleyhisselam müjdelenirken halim. İshak aleyhisselam müjdelenirken alim hatırladınız mı bilmiyorum 3 ders oldu muhakkak zihninizdedir inşallah unutmamışsınızdır. Dedim ki buranın altını çizin niye çünkü bu bilgiye bir daha döneceğiz şimdi yeri geldi işte. Niye İshak aleyhisselam alim vurgusuyla işte bilgili bilen bir vurguyla geldi de İshak Aley İsmail aleyhisselam bu noktada halim bir vurguyla geldi. Haşa biri halim alim değil de biri alim o halim değil böyle mi anlaşılır e böyle anlaşılmaz ama Kur'an bir şeyi eğer öne çıkarıyorsa evet İshak da alim ve halim ama onda alimlik biraz daha önde İsmail de alim ve halim ama onda halimlik biraz daha önde diye anlaşılır. Hani biz bazen sahabi içinde aynı şeyleri kullanıyoruz biliyorsunuz bugün Ebu Bekir radıyallahu dediğimizde aklımıza ne gelir? Salakat gelir peki Hazreti Ebu Bekir Sadık da bir diğeri değil mi hiçbirimiz öyle bir şey düşünmeyiz adalet deriz karşısına Ömer yazarız Ömer radıyallahu an’ adil de başkaları adil değil mi yine böyle anlamayız adalet onda zirve aynı şekilde burada da Halimlik Hazreti İsmail'de zirve Alimlik Hazreti İsa'da zirve. Niye Hazreti İsa'da alimlik zirve? Onu Hazreti İsa'nın derslerinde görmüş olacağız. Şimdi burada Halim'in üzerinde biraz durmamız gerekecek. Hepiniz muhakkak hatırladınız benim güzel kardeşlerim Halim el Halim, Esmaül Hüsnadan biridir. Allah'ın o güzel isimlerinden bir tanesidir. Cenab-ı Hak kendi isimlerinden bazılarını bazen peygamberlere kullanır ve bunları kullandığı zaman bu bize bir işaret Verir biliyorsunuz. Demek ki bu isimler beşer için kullanılır. İşte Ravuf isminin kullanıldığı gibi, Rahim isminin kullanıldığı gibi, Raşid isminin kullanıldığı gibi. Ama bazı isimler de vardır. Allah'ın bizati zatıyla alakalıdır. Tevvap ismi gibi, Rahman ismi gibi bunlar kullanılmaz. Eğer beşere kullanılacaksa abd izafesiyle kullanılır. Abdul Tevvap denir mesela. Abdul Rahman denir mesela. Onların yalnız başına kullanılması doğru olmaz. Ama bazı isimler vardır. Ki cenab kullanmıştır işte Halim ismi de onlardan bir tanesidir insana beş yere verilebilir. Yani siz de çoluk çocuklarınıza Halim ismini verebilirsiniz. Peki burada bu Halim ismi ne anlama geliyor? Peygamberler için kullanıldığında o vurgunun mesajı nedir ki Kur'an onu öne çıkarıyor. Halim isminin maslarından geldiğini biliyoruz. Genel anlamda bu kelimeye sabırlı ve temkinli olan acele ve kızgınlıkla muamele etmeyip ileride meydana gelecek gelişmelere fırsat tanıyan anlamları veriliyor biliyorsunuz. Ayrıca dil alimleri kudreti olduğu halde cezalandırmayan bunun bir altını çizin cezayı büsbütün terk etmeyip gelişmelere duruma göre hareket eden şeklinde manalar verirler. Şimdi Kur'an'a müracaat ettiğinizde şöyle bir şey görüyorsunuz. Halim kelimesini Kur'an 15 yerde kullanıyor. 11'i Cenab-ı Hak kendisi için kullanıyor. O ayetleri bir tespit edin ve okuyun. Ve Halim'le beraber hangi ismin beraberce zikredildiğine dikkat edin. O Kur'an'daki esma öylesine kullanılmaz haşa. Niye orada Halim var mesajla birlikte bir değerlendirin. Çok önemli şeyler çıkaracaksınız. Ama o 11'in dışında geriye kalan 4 tanesinde Üç peygambere izafeten kullanır Kur'an bu ismi. Bakın o peygamberlerde İbrahim aleyhisselam iki ayette Şuayb aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam. Bu üç peygamber için kullanılır ama iki tanesi İbrahim aleyhisselam için kullanılır. Hazreti İbrahim için Tevbe 114 Hud suresi 75. ayet Hud 75'te muhakkak İbrahim çok halim yumuşak huylu duygulu yani kendisini bütünüyle Allah'a vermiş birisiydi. Evvabın Münib biliyorsunuz oradaki ifade orada öyle geçiyor. Hud suresinin 87. ayetinde Hazreti Şuayb için kullanılıyor. Bu ayet o kadar büyük bir ayet ki o kadar önemli mesajlar veriyor ki Hazreti Şuayb'ın derslerine geldiğimizde belki de bir ders sadece bunu işleyeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim size. Bazen insan sövgüyle karşı karşıya kaldığında yoldan çıkar. Bazen de övgüyle karşı karşıya kaldığında yoldan çıkar. Yani bir adamı överek de yoldan çıkarabilirsiniz. Gider adama ooo sen nasıl büyük adamsın şöylesin böylesin diye översiniz adamı yoldan çıkarabilirsiniz. Bazen de çok tenkit edersiniz çok ileri, ileri seviyede o adamı eleştirirsiniz. Karalarsınız şu ablarsınız adamı yine yoldan çıkarırsınız. Bu ayette birçok mesaj var da bu mesajda var. Bakın ne diyorlar biliyor musunuz hadis Şuayb'a? Ey Şuayb diyorlar bu ayette. Babalarımızın taptıkları putları yahut. Mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana kıldığın o namaz mı emrediyor şu ay öyle bir namaz kılıyor ki aleyhisselam o kıldığı namaz hayata etki eden bir namaz. Ve onu söylüyorlar diyorlar ki ya senin namazın mı bunları sana emrediyor. Sen önceleri böyle değildin bu namaz kılmaya başlayınca başladın değişmeye. Ne oluyor diye bu noktada bir şeyler söylüyorlar. Sonra ayetin sonu şöyle bitiyor. Oysa sen çok halim bir adamdın ya. Onlar diyor müşrikler Hazreti Şuayb'a sen halim bir adamdın. Reşit bir adamdın yani akıllıydın. Akli olgunlukta olan birisiydin. Kur'an'da Şuayb'ın üzerinden bize bu mesajı veriyor. Hazreti İsmail ile alakalı ayet zaten Saffat 101 işte biz de onu halim bir çocukla müjdeledik diyerek buna dikkat çekiyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim hatırlayın Hazreti İbrahim derslerini biz gördük aslında Hazreti İbrahim'in halimliğini. Gerçekten babasına karşı hem de Azer'e karşı put yapıcısı Nemrud'un yanında da itibar gören bir babaya karşı ve o babanın öfkesine karşı nasıl halim olduğunu gördük. Cahil ve azgın bir kavme karşı halimliğini gördük biz, biz Hazreti İbrahim'in. Zalim bir hükümdar olan Nemrud'un, Hatırlayın o Bakara suresindeki ayeti ve oradaki konuşmaları. Onun sözlerine karşı halimliğini gördük. E Mısır Firavun'un şehvet düşkünü olan o adamın yaptıklarına karşı yine nasıl halimce bir tavır ortaya koyduğunu gördük. Hacer'i aldı gitti. Sare ile Hacer arasında bazı sıkıntılar oldu. Bir koca olarak eş olarak eşleriyle hanımlarıyla olan münasebetlerde nasıl halim olduğunu gördük. O eşlerinden Hacer'i ve İsmail'i getirip işte vadisinde ziraat olmayan bir yere bıraktığında olan olayları gördük. Ve bir sürü yeri de gördük. İbrahim Aleyhisselam'ı gördük. Yeri gelecek Şuayb Aleyhisselam'ı da göreceğiz. Peki İsmail Aleyhisselam nasıl halim? İsmail Aleyhisselam nasıl halim diye bir soru sorduğunuzda bir sürü şeyi söyleyeceğiz. Bakın o annesi Hacer'e karşı çok farklı bir kametle duruşla bir Halim'di. Nasıl olduğunu haftaya biraz daha detaylarıyla göreceğiz. Babası İbrahim'e karşı Halim'di. İşte kurban kıssasındaki tavrını Kabe'nin inşasındaki babasıyla olan tavrını yine ayetlerden bu gözle okuduğunuzda göreceksiniz. Gözden kaçan bir şeyi söyleyeceğim şimdi. Babasızlığa karşı Halim'di. Bu ne demek? Tarihi bilgilerin ışığında konuşursak İbrahim Aleyhisselam Kabe'ye yani Mekke'ye 3 kez geldi gitti aslında İsmail aleyhisselam babasız büyüdü onu yetiştiren annesiydi annesi de hayatının bir devresinde vefat etti ki İsmail aleyhisselam kendi elleriyle onu da toprağa defnetti onu da göreceğiz zaten babasız yetişti babasızlığın verdiği o ağır yüke rağmen babasına karşı Halim'di. Şimdi babalardan bazen bir şey görmeyince böyle hemen dişlerini gıcırtadan evlatlar var ya işte onlara bir şeyler söyler mi bu bilmem. Ama Hazreti İbrahim'e karşı Hazreti İsmail'in böyle bir tavrı var. Hanımlarına karşı Halim'di göreceğiz. Hanımlarından bu manada imtihanları oldu Hazreti İsmail'in. Çocuklarına karşı Halim'di. E, muhatapları var karşısında bir peygamber o davet edecek insanları çağıracak onlar gelmeyecek onlar ihanet edecek onlar sırt dönecek onlara karşı halimdi soyuna ve soyunun en parlak yıldızına o yıldız kim canlar ona kurban olsun ona ve onun yoluna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem soyuna hem soyuna hem soyunun en parlak yıldızına karşı Halim'di. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsmail'den bahsettiğinde babanız diye bahsediyordu. Ben iki kurbanlık babanın oğluyum derken birinci kasıt kim İsmail aleyhisselamdı. Baba nazarıyla bakıyor o da ona evlat nazarıyla bakıyor yıllar sonra gelecek olmasına rağmen ona karşı bir merhamet bir Halimlik çizgisini görüyorduk biz işte hayatının bazı devrelerini işlediğimizde. Peki benim güzel kardeşlerim şimdi Halimliği aşağı yukarı zihnimizde oturdu diye zannediyorum. Daha girsek çok şey söylenir ama ben bir başka birkaç şey daha söyleyeceğim için fazla sizi bu noktada yormayayım. Halimlik deyince aklınıza şöyle bir şey gelmiyor değil mi? Yumuşak başlı her şeye evet diyen hiçbir şekilde öfkelenmeyen her meseleye eyvallah diyen birisi. Böyle mi aklımıza geliyor? Böyle geliyorsa yanlış geliyor. Şunu hiç unutmayalım Halim öfkelenme ve öfkelenme ve cezalandırma kudreti olduğu halde bunu yapmayana denir. Tarifi bir daha veriyorum. Halim öfkelenme ve cezalandırma kudreti olduğu halde bunu yapmayana denir. Böyle bir potansiyeli var aslında ve imkanı da var. Yani ceza vermek istese verebilir. Öfkelense o öfkeden dolayı ortaya çıkan şeylerden bir şeyler yapabilir ama böyle olmasına rağmen yapmayana denir. Hoca Nasreddin'e nispet edilen bir şey var ya işte deviriyor parkacı işte o yoğurt şeyini sonra dönüp bakıyor toplanma imkanı yok diyor ki bu da babamın hayrı olsun. Böyle değil işte yani orada elden gelmeyen bir şeyden dolayı bunu yapmama adına bir şey yok. Halim olabilmesi için aslında bir öfke potansiyeli var. O öfke ortaya çıktığı zaman ceza da verebilir ama buna rağmen yapmayı belli sınırlar dairesinde bu işi tutmanın adıdır halim olmak. Hatırladınız mı bilmiyorum ama merhum Akif'imizin şiiri geldi mi aklınıza burada? Ne diyordu o Kur'an şairi o büyük insan Allah binlerce kez rahmet eylesin ya öyle bir acı bir haldeyiz ki bu memleket de Akif'in adını duyunca rengi değişen ve kızgınlık duyan Müslümanlar var içimizde. Allah bizi iyi yesin. Vallahi halimiz bazen anlamakta zorlanacak bir noktadayız ama böyle bir haldeyiz. Akif büyük bir insan hatasıyla sevabıyla büyük bir insan Allah binlerce kez rahmet eylesin. Şöyle diyor yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördümü mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu, İrtica'nın şu sizin lehçede manası bu mu? O irtica diye diye neler neler yaptılar biliyorsunuz. Şiirin başını hatırladınız mı? Zalimi zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp süvemem. Aslında bir insan konuşuyor, bir dert adamı konuşuyor. Konuştuğu bu satırlar içerisinde onlarca ayeti konuşuyor aslında. Bir Müslüman duruşunu konuşuyor. Zulümle, zalimle Müslüman arasına konulması gereken mesafeyi konuşuyor. Ve nerede nasıl davranılması gerektiğine dair çok güzel şeyler söylüyor. Bizim konumuzla alakalı olan şey onun halimlik meselesidir. Yumuşak başlı olmak. Demek değildir ki işte koyun gibi nereye çekersen oraya gidecek anlamında herkese eyvallah diyen gelene paşam gidene bey diyen bir yanağından bir tokat yediğimi al de bu tarafı vur diyen böyle bir şey yok. Bu İslam'ın da bizden istediği bir mantık değil böyle bir şey değil ama halimlik başka bir şey ve bizden bu noktada bu mesajı anlamı adına aslında bir gayret isteniyor. Peki benim güzel kardeşlerim. Peygamberler için biz Halim dediğimizde neyi demiş oluruz? Asıl mesela mesele, mesele bu aslında. Bakın şunları demiş oluruz. Bir, muhataplarına karşı hoşgörülü olan ve onlara müsamaha gösteren. Muhatapları cahillik edebilir ama netice itibariyle onun bir konumu var. O Allah'ın mesajlarını ulaştıracak topluma, topluluğa. Onun için, onun için asıl olan bu. İki, Cahillerin cehline karşı öfkesini kontrol eden, gördüğü eziyetlere sabır eden. Peygamberler için kullanıldığında bu ikinci mesajı da söylemiş oluyoruz. Üçüncüsü cezalandırmak için acele etmeyen, kızgınlıkla karar vermekten uzak duran. Bilmem aynı benimle aynı halde misiniz? Her maddede Allah Resulünden onlarca hatıra geliyor şimdi benim aklıma. İnşallah size de öyle gelsin ki iyice anlamış olalım bunları. Dördüncüsü gördüğü eziyetlere karşı intikam hesaplarına girmeyen her daim affetmeyi öncelleyen. Beşincisi tahammül sınırlarını en uç noktalara kadar vardıran yapabildiği kadar karşılaştığı durumlara karşı direnen. Biz bir peygamber için halim dediğimizde bu beş tane şeyi söylemiş oluruz. Ne olur üzerinde durun vakit geçtiği için ben durmayacağım ama her birisinin inanın ki çok çok mesajları var. Durun ve sonra dönün şöyle bir itirafta bulunun. Kolay mı ya bunları yapmak? Vallahi değil çok zor. Yani gerçekten bu halimlik meselesi kaybettiğimiz bir değer. Hil meselesi şu anda hayatlarımızdan çekmiş çekip gitmiş. Ve insanın kalitesi buradan belli oluyor. Ben şimdi kürsüden konuşuyorum. Karşımda hiç kimse yok. Siz kameradan zaten beni dinliyorsunuz. E ben burada kürsüde deli miyim kötü şeyler söyleyeyim. E hele siz beni biraz böyle bir kızdırın. Şöyle iki üç kelimeyle böyle damarıma basın. Böyle en hassas meselelerde beni o tartışmanın içerisine çekmeye çalışın. Ben eğer orada bazı şeyleri koruyabiliyorsam ben hilimden nasip almışım demektir. Yoksa normal zamanlarda hepimiz evliyayız zaten yani normal zamanlarda kimi başka bir şey yapacak. Ama en büyük imtihan mesela işte diyelim ki trafikte çıldırıyoruz ya damarımıza basıldığı zaman işte böyle ışık yandı. Adam unutmuş gitmiyor sabredemiyorsun basıyorsun yani koronaya orada işte halimlik aklına geliyorsa. Evde baba açsın sen mesela evlat seni kızdırdı böyle çileden çıkıyorsun orada işte o anda filene basmanın adıdır hilm. Ve bunu yapan insanlık kalitesini ortaya koyuyor. Bunu yapabildiğin anda sen hilm sahibi oluyorsun ve bu başka bir mertebe. Bu peygamberane bir mertebe. Onun için Araplara nispet edilen bir söz var. Halim adam diyorlar ancak peygamber olabilir. Çünkü peygamberi bir ahlaktır bu. Yani bir insanda hilm üst düzeyde ise o adam kaliteli bir adam. Ne olursa olsun cahiller böyle farklı bir biçimde onun damarına bastıkları anda bile o kendi frenine basabiliyorsa ve kontrol edebiliyorsa öfkesini kontrol edebiliyorsa sözlerini kontrol edebiliyorsa tavrını kontrol edebiliyorsa bu noktada bazı şeyleri koruyabiliyorsa. O insani meziyetlerin en üstünlerinden biri olan hilmi elde etmiş demektir. Çünkü hilm ahlaki hasletlerin meziyetlerin en üstünüdür. Efendisidir. Yani o üst sıralardadır. Onu yakaladı mı insanın bu noktadaki tavırlarına ve kalitesine ait ipuçlarını elde etmiş oluyoruz. Peki benim güzel kardeşlerim. Olmuyor değil mi bugün bazı şeylerde zorlanıyoruz şimdi ben bunları deyince muhakkak siz bir sürü şeyi içinizden geçirdiniz olmuyor yani gerçekten çok ciddi bir biçimde problemlerimiz var. Bakın bugün eşler karşılıklı olarak Hilmi kuşanmadığı için evlilikler diyor ve parçalanıyor. Karı koca fark etmez iki taraftan herhangi birisi bazen ikisi çünkü biri hilmi kaybedince diğerinin koruyabilmesi mümkün değil. O da başlıyor işte bazı şeyleri yapmaya. Mesela çok halim selim bir adam. Biz halim selim Türkçede kullanıyoruz mesela. E damarına basıldığı zaman adamın böyle içinde mi canavar çıkıyor. Böyle penceleri ortaya çıkmış oluyor. Bunların örneklerini görüyorsunuz değil mi? İşte burada eşler arasında o hilim çizgisi korunmadığı için aileler çatır diyor. Bugün son on yılın şöyle boşanma rakamlarını önünüze alın bu memleket için. Vallahi eyvah ki eyvah diyeceksiniz. Üç aylık evliler boşanıyor ya üç aylık altı aylık. Yani ve bunların sayısı öyle az değil. Niye niye diye sorduğunuzda göreceğiniz en önemli mesele budur. Baba ve anne Hilmi kuşanmadığı için çocuk terbiyesinde zafiyetler yaşanıyor. Ve bugün çocuklarda eğer bazı meseleler tam anlamıyla oturmuyorsa biraz da bu çerçeveden mesele değerlendirilmeli. Öğretmen ve hoca hilmi kuşanmadığı için talebe terbiyesinde istenilen düzeye varılmıyor. Adam kızıyor hemen atıyor dışarıya hiç umrunda değil bana adam mı yok diyor. Sen git bir başkası gelsin diyor onlarca örneğini görüyoruz zaten. İşveren ve usta hilmi kuşanmadığı için. İşçiler ve çıraklar ustaları geçemiyor eğer biz yetiştirdiğimiz insanlar işte ben de yarım yamalak bir hocayım mesela sen talebesin ötekisi öğretmen ötekisi işçi ötekisi usta fark etmez hepsi için söylüyorum yetiştirdiğimiz insanlar bizi geçmezlerse inanın ki bizde hata var bizde ciddi bir problem var. Çünkü yetiştirdiklerimiz bizim üstümüze bir şeyleri koymak durumunda. Öyle ancak bu medeniyet ayağa kalkabilir. Yoksa geçmişin hep kaymağını yiyerek biz nereye varacağız? Hep geçmişten işte ö söz, söz edelim, geçmişi övelim, e ondan sonrası ondan sonrası yok. Öyle bir şey yok. Burada bizden istenen bu. Ama niye olmuyor? Niye işveren ve ustalar yetiştiremiyorlar? Hilm yok. Hilm, hilm olmadığı için Yöneticiler ve amirler hilmi kuşanmadığı için toplumda rahmet istenilen oranda yayılamıyor. Eğer bu toplumda öfke, nefret işte ağza alınmayacak sözler havada uçuşuyorsa Twitter'da o ona o ona söz dayıyorsa işte sosyal medyada şu manada bir şey olmuşsa biraz yöneticiler dönsün kendilerine amirler. Dönün kendinize biz sorun ya ne oldu ki biz bu memleketi yönetiyoruz. Biz bu memleketi idare ediyoruz. Ne oluyor ki bu insanlar bu kadar nefrete öfkeye kapılar açtılar. Sorgulanması gereken bir mesele değil mi? Eğer sen hilim denilen şeyi kuşanmazsan yukarıdan aşağıya doğru... Senin orada söylediğin bir söz aşağıya katlana katlana katlana gelir. Öyle bir hale gelir ki toplum öfkeden çıldıracak bir hale gelebilir. Ve biz bu hilmi kaybettiğimiz için bakın eşten yöneticiye kadar evde karı koca meselesinden ta en üste kadar birçok şeyi kaybettik. Yeniden kazanmak istiyorsak Hz. İsmail'in talebeleri olacağız ve hilmi kazanacağız. İnşallah Allah hepimizi kazananlardan eylesin. En iyi kazananlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz miydi? Vallahi öyleydi. Uhud'u hatırlayın neler yaşandı sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'un arkasından bir ayet iniyor. Ayet ne diyor biliyor musunuz Efendimiz'e? Fe bima rahmetin minallahi linte lehum. Sen onlara Allah'ın rahmeti sayesinde yumuşak davrandın. Yani hilim gösterdin. Eğer kabı kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Sahabe ya sahabe eğer sen katı yürekli olsaydın kaba olsaydın dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet onlar için Allah'tan bağışlanma dile ve yine iş konusunda onlarla istişare et. İstişare ettin Uhud'u kaybettin ya ama yine de istişare etmeye devam et diyor Kur'an. İşte bakın ayar veriyor. Bize bu noktada peygamberimizin üzerinden bazı şeyleri böyle de Kur'an'ın ayetleri içerisinde aktarmış oluyor. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et yani ona dayanıp güven şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran 154, 159. ayette de bunu söylüyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit geçti ama aklıma bir sürü gelen örnekten bir tanesini size aktarmam gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu engin ilmini gerçekten insanın anlatırken bile zorlandığı o ilmini bir hatırlayalım. Çekilen cübbesinden dolayı işte boynundaki o izi hatırlayın bu ondan onunla alakalı. Mescidine bevleden küçük abdest bozan bir bedevi sahabiye, köyden gelen bir sahabiye karşı tavrını hatırlayın. Neler neler ama ben bir başka bir şey söyleyeceğim. Hep anladı, anlattığımda, okuduğumda beni be gerçekten hayrete düşürecek bir örnek vereceğim sizlere. Abdullah İbni Selam biliyorsunuz aslen Yahudi'ydi sonra Müslüman oldu. Sahabinin alimlerinden birisi oldu. Onun bir arkadaşı var o da Yahudi Zeyd İbni Sana'a. Bu zat bakıyor Tevrat'ı biliyor, Tevrat'ın metinlerini biliyor, tefsirlerini biliyor inanılmaz derecede Ali Seratü ve selam efendimizde bu konuda son gelen elçinin vasıflarını görüyor. Birçok şeyi tecrübe etmiş, şuna bakmış, cömertliğine bakmış, ahlakına bakmış, her şeyi görmüş, bir şeye takılmış. Biz diyor Yahudiler gelecek son nebinin İnanılmaz derecede hilm sahibi olduğunu kitaplardan okuyoruz. Evet ben görüyorum Muhammed hilm sahibi ama ben bir şey yapmam lazım iyice bunu görmem lazım diyor. O günlerde de birisi gelmiş dışarıya dışarıdan Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir şeyler istiyor. Efendimizin cömertliği işte olunca veriyor olmayınca borç alıp veriyor. Borç alıyor o almak istiyor. 80 miskal altın. Borça ihtiyaç oluyor. O gelen kabileye o kabilenin de liderine vermek için. Kim bana borç verir diye soruyor Efendimiz. Müslümanlarda o gün elde avuçta bir şey yok. Zeyd diyor ki ben veririm diyor. Tamam Muhammed diyor ben sana bunu vereyim. Vadesi de şu günü geldiğinde sen bana öde. Tamam Zeyd de zaten böyle bir fırsat kolluyor. Aradan bir müddet geçiyor vadeye daha Günler var yani böyle herhalde 3-5 gün kalmış vadeye aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturmuş cemaatin içerisinde Mescid-i de sahabeye bir şeyler anlatıyor. Şimdi Allah aşkına tablonun içerisine bir girin ki meseleyi anlayabilirsiniz. Zeyd İbni San'a giriyor içeriye ey Muhammed diyor bir sürü insan var sahabenin hepsi orada aşağı yukarıya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyur diyor. Sen diyor niye borcunu ödemiyorsun bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki daha günü gelmedik ya. Günü işte falanca gün geldiğinde vereceğim diyor. O sözün üzerinden bir de şöyle bir söz söylüyor. Siz diyor Abdülmuttalip çocukları hep borcunuzu ödemekte böyle yavaş mı davranırsınız? Bu söz cinayet sebebidir. Orada yapılması mı o adamın tavrı mı birçok açıdan değerlendirin inanılmaz bir şey. Hazreti Ömer kılıcını çekiyor diyor ya Resulallah bu nasıl bir terbiyesizlik diyor nasıl sana bunu söyleyebilir diyor. Ne olur bana izin ver diyor ne olur bana izin ver ben onun hakkından geleyim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessümle Ömer diyor dur adam haklı ya adam borcunu istiyor. Sen o adamı desteklemen gerekir bana da borcumu ödemeni telkin etmen gerekir. Sen o adama karşı beni niye savunuyorsun? O adamı destekle alacaklı olduğu için bana da de ki borcunu öde. Al diyor Zeyd'i götür falanca Ensar'a ona de ki bizim işte buna bu kadar borcumuz var. Versin borcunu böylelikle borç ödenmiş olsun. Hazreti Ömer alıyor Zeyd'i götürüyor ama böyle yandan yandan dişlerini gıcır tatarak bakıyor. Allah Resulü'nden izin almış olsa ne yapacağını tahmin edin. Yolun orta bir yerinde diyor ki Zeyd Ömer diyor geri dönelim diyor. Mihe diye soruyor. Dönelim ve ben orada Muhammed'in karşısında diz çökeyim ve iman edeyim. Onun Resulullah olduğunu söyleyeyim. Çünkü ben kaç gündür, kaç zamandır bazı şeyleri tecrübe etmeye çalışıyordum. Tek görmek istediğim şey şuydu. Biz Tevrat'ta gelecek son elçinin vasıflarını okurken o vasıflardan bir tanesi de şuydu. Cah cahillerin cehliyi onun hilminin üstüne çıkamaz cahillerin cehline onun hilmi galebe çalar yani onun hilmi üstün gelir ben bunu görmek istiyordum onun için böyle yaptım ve gördüm ki gerçekten o Allah'ın peygamberidir ve o bir peygambere yakışır şekilde bir hilm sahibidir dönerler ve Allah Resulü'nün karşısında Zeyd İbni San'a Radıyallahu anhu olur yani iman eder ve orada o sahabenin içerisine girmiş olur. Sonra ne olur biliyor musunuz o zeyd malının büyük bir kısmını Allah yolunda infak edecektir. En son Tebuk gazvesine katılacak Tebuk'a katılırken de malından epey bir miktar infak edecek Allah için. En son yolda gelirken Medine'ye dönerken de yolun bir yerinde vefat edecek ve hayatını böyle noktalayacak. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde hilim böyle onda böyle bir sürü şey söyleriz de e gelin biraz da kendimize bakalım ben niye olamıyorum diye sorayım bu hilmi kazanma adına İsmail aleyhisselamın talebesi olma noktasında bir dirayet gösterelim. Hayatımız inşallah onun aleme bıraktığı o güzel mesajlarla hilme kavuşmuş olsun. Dünya bizim üzerimizden görsün hoşgörüyü, müsamahayı, nezaketi, zerafeti. Çünkü hilme olursa bunlar olacak arkasından ve dünya bizim üzerimizden görsün bu aziz İslam'ın temsiliyetini. Ben şöyle bir dua edeyim en son. Allah en başta bana sonra da sizlere nasip eylesin bu özelliği. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحة